Şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. ''Ey Musa, ileri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar. Şehirden hemen çık, şüphesiz ben sana öğüt verenlerdenim.'' dedi.